Tuttu İbrahim ne yaptı bildiğimiz mücadelesi Babasından başladı Bu putlar nedir baba dedi Ne yapıyorsunuz siz dedi Kabilesinin karşısına geçti Ne derler acaba Uygun mudur Henüz üniversitedeki görevimi de almadan Bir sıkıntı çıkarır mıyım Dosya tutarlar mı İstihbarat beni izliyor mudur Böyle dertleri olmadı Madem kalbin tertemiz Allah'tan başka kimse yok o kalpte Kabilesinin karşısına geçti Babasının karşısına geçti Bir bayram töreninde Şirk için Putlara tazim için çağrıldığında Rahatsızım gelemem dedi diyor Allah Rahatsızım diye gitmedi Bıraktılar onu O da tuttu Kendisi gitmediği törenden sonra Putları vurdu dağıttı Puthaneye saygısızlık yaptı Geldiğinde de Ne yaptın İbrahim dediler İtiraf etmiş oldu Tuttular onun için Yörenin zamanın en ağır cezasını takdir ettiler. Olayı hızlı bir şekilde geçiyoruz. Dediler ki kalub nulehu bunyanan fealkuhu fil cehin. Dediler ki ya bu adam sisteme çomak soktu. Bizim sistemimizi, putlarımızı saygısız hale getirdi. Büyük bir bina yapın, ateşten bir bina yapın. Bunu bunun içine atalım. Nesiller boyu örnek olsun. Bir daha kimse devletimize, putlarımıza, sistemimize çomak sokmaya cüret edemesin dediler diyor Allah. Feeradu bihi keyden büyük bir tuzağın içine İbrahim'i düşürecektiler. Ama neyle yapıyorlar bunu kendi kafalarıyla. Ama İbrahim bir kere selim bir kalple, pürüzsüz, içinde sadece Allah bulunan bir kalple Allah'a gitmişti Onlarsa şeytanlarının desteğiyle Şeytanın projelendirmesiyle İbrahim'i büyük bir ateşin içerisinde Yakıp eritip insanla örnek yapacaklardı Yine öyle oldu Ama ateşin Allah dilemesi halinde insanı yakamayacağını Allah selim bir kalple sadece ortaksız bir şekilde kendisine gelen kulunu yalnız bırakmayacağını kıyamete kadar örneklendirdi onların istediği örnek değil Allah'ın istediği örnek oldu neden? çünkü hüküm Allah'ındır çünkü karar Allah'ındır yanmaya razı olan İbrahim'ini yakmaz Allah ama yanmamak için kendi kendine tedbirler alan Yanar Zarar görür Bunun için Bildiğimiz bir gerçeği bir kere daha hatırlayalım Cebrail aleyhisselam Tam ateşe atılacağı zaman Şöyle metreler kalmış Haftalardır tutuşmuş ve yanan Orman gibi bir ateşin içerisine atılacağı zaman İbrahim Yardım istiyor musun? Diye Cebrail aleyhisselam soruyor İbrahim'e yardım istiyor musun? O da o ormanlar gibi yanan ateşin ortasında atlayacağına saniyeler kalmış diyor ki sen sen yardım edecek olan ey Cebrail senden yardım istemem diyor Allah ise yardım edecek olan o beni benden iyi bilir zaten niye isteyeyim diyor izce'e rabbehu bi kalbin selim pürüzsüz bir kalple Allah'a geldi mantık bu ben sen kimsin senden yardım isteyeceğim Nesin sen Cebrail Sen de kulsun Niye senden yardım isteyeyim Ne oldu o zaman Allah İbrahim'ini yakmadı Çünkü İbrahim Allah'ın bir İbrahim'iydi Sıradan biri değildi Nuh mantıklı Kafası Nuh gibi Bin sene Kulluğa dayanmaya Müsait büyük bir adamdı tek başına bir ümmetti İbrahim sonra Allah onu yakmadı